وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الذين رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا رحيم آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رحيم. Allahümme salli ala rasulina Muhammeden hatta la tebqa salâh. Allahümme bârik ala rasulina Muhammeden hatta la tebqa baraka. Allahümme arham rasulina Muhammeden hatta la tebqa rahmah. Allahümme sallim ala rasulina Muhammeden hatta la yabqa salâm.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 أَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم. Güzel bir cuma akşamında, yine varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında, bu kez arkadaş kavramını, arkadaşlığı, arkadaş ve arkadaşın kişi hayatındaki önemini, tesirini ve buna bağlı olarak arkadaşlığın aslında bir tercih oluşunu ve dolayısıyla da sonuçlarını inşallah konuşacağız. Arkadaş kavramını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de de zikrediyor ve hatta değerlendiriyor, kıymetlendiriyor. Cenab-ı وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şey şirk koşmayın dedikten hemen sonra anne babaya iyilik edin dedi. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Sonra وَبِذِلْقُرْبَى <coughs> وَالْجَارِ ذِلْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَك Yakın, وَالْجَارِذِ الْقُوبِذِ الْقُرْبَىۜ Yakın akrabaya, sonra komşuya, yakın komşuya ve hemen bitişikteki, bitişlikteki وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِۜ bitişikteki arkadaşa. Bu iş arkadaşı olur, bu herhangi bir ortamda arkadaşlık ettiği kişi olur yahut kişinin genel manada dostu olur. Bunlar hepsi وَالصَّاحِبِ bir. Kişinin etrafında en çok görünen, bilinen, tanınan, onunla yakınlığı olduğu görülen kimse. Allah Azze ve Celle ona karşı iyi olmayı emretti. Bu bazen bir yolculukta otobüste yanımıza oturan kimse de olabilir. وَالصَّاحِبِ bir. Çünkü ''الجَنْب'' orada yan taraf demek, dolayısıyla yandaki demek. O Cenab-ı Hakk'ın bize seçtiği, bizimle bir süreliğine arkadaşlığını tesis ettiği, oluşturduğu bir kimsedir. Bu üç saat, beş saat, bir gün, iki yıl olabilir. Dolayısıyla bunlara karşı sorumluluğumuz var. Nasıl bir sorumluluk? İhsana Allah Azze ve Celle ve bilvalideyni ihsanan, ve bizil kurba diye devamladı. O ihsan ta ve sahibi bil yandaki arkadaşa kadar uzanan bir ihsan, iyi davranma sorumluluğu. Dolayısıyla bizim milletimizde var olan güzel bir haslet yediği bir şey olursa, yandakine tanımasa da, daha yeni beraber oturmuş olsa da teklif eder, paylaşmak ister. Bunun daha güzel örnekleri, en güzel sahip olduğumuz değerleri paylaşmaya kadar uzanır. Bunlar nedir? Hidayete. Cenab-ı Hakk'ın o da Allah Azze ve Celle'de aynı yakınlığı takip ederek Resulüne vahyettiği zaman ve andir ashiratekel akrabin yakın akrabalarını uyar dedi ve hıfıd cenahake limenittaba'aka mu'minin ve sana tabi olan müminlere kol kanat ger onlara sevgini onun göster onları esirgeye merhamet et Dolayısıyla kişinin etrafında arkadaşlarına, yakınlarına, iş arkadaşlarına, yol arkadaşlarına hayatta bize hangi vesileyle civarımıza düşen kimseler olursa olsun bunlara karşı sorumluluklarımız var. İyi, güzel davranma, ekmeğimizi paylaşma, muhabbetimizi paylaşma ve bunların en kıymetlisi de Rabbimizi paylaşma. İnandığımız kudretini, gücünü hayatta gördüğümüz, etrafta incelediğimiz her ne varlık varsa ilim ve iradesiyle yaratmasına tanık olduğumuz ve hitabıyla, vahiyle bize sonsuz bir gelecek müjdelemiş ve bu müjdeyle artık geleceğimizi kurduğumuz, ümidini, hayalini yaşadığımız bir plan ile, Cenab-ı Hakk'a bağlandığımız bir süreçte elbette ki etrafımızdaki insanlarla bunları paylaşarak en büyük dostluğu ve yakınlığı yaşatmış oluruz. Dolayısıyla kişinin etrafına, arkadaşına, dostluğuna sorumluluğu, ona tavsiyede bulunmak, güzel şeyleri telkin etmek. Allah Azze ve Celle müminlerin bu arkadaşlığından misal vererek, ve tavasu bil hakkı, ve tavasu bil sabrı. Birbirlerine hakkı tavsiye eder, birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Bu en güzel dostluktur ve ve ta'avanu al ve üzere, iyilik üzere yardımlaşan bu kesimin arkadaşlığı. Asıl kalıcı olan arkadaşlık budur ki onlar takva üzere, iyilik üzere arkadaşlık etmişlerdir. Cenab-ı Hak onların bu arkadaşlığını dostluğa ve bu dostluklarını da ta cennetlere uzatmıştır. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki اَلْاَخِلَّاُ يَوْمَ اِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّنْ اِلَّا muttaqin O gün bütün dostlar, bütün yakın arkadaşlar, hepsi düşmandırlar. Hepsi. اِلَّا الْمُتَّقِينَ Ancak muttakiler hariç. Takva sahipleri, takva ne demek? Cenab-ı Hakk'ı gözeten kimseler. Yaşarken Allah Azze ve Celle'yi gözeten, O'nun emrini, emirlerini, O'nun yasaklarını önemseyen kimseler. Bundan ötürü korku sahibi olan kimseler Cenab-ı Hakk'ı kızdırırız endişesiyi ne sahip kimseler. Bunlar muttakiler. Her davranışlarında, hareketlerinde ister ferdi planda olsun, kişisel isterse arkadaş planında olsun, kolektif Allah azze ve celleyi gözetirler. Dolayısıyla arkadaş da olsa biri birlerine hakkı tavsiye etmeyi, bak onu yapma. Cenab-ı Hakk'ı kızdırırsın. Allah'ı kızdırırsan o zaman Cenab-ı Hak sana bunun acısını yaşatır. Daha dünyadan başlamak üzere ve daha da önemlisi ahirete uzayan kısmıyla sonsuz bir azapla karşılaşabilirsin. Ben seni sevdiğim ve takdir ettiğim için, yakın bulduğum için kendimi, kendimi nasıl esirgiyorsam Cenab-ı Hakk'ın azabına, Allah Azze ve Celle'nin öfkesine karşı nasıl kendimi korku dolu olarak esirgiyorsam seni de esirgemek isterim, ne olur Allah'tan kork. Bu kişinin dostuna söyleyebileceği en hoş öğüt, kişinin dostuna, arkadaşına salık verebileceği en sıcak telkindir. Allah'tan kork. Dolayısıyla iyiler, iyilik üzere dostluk kurarlarsa Cenab-ı Hak bu dostluğu kalıcı kılmak gibi bir lütufta bulundu ve buna kalıcılık atfetti. Dedi ki dünyadaki bütün dostlukları sonlandırıyorum ve hatta keşke sadece sonlandırmakla kalsa sonuçlandırıyorum ve düşmanlığa tahvil ediyorum. O yüzden Cenab-ı Hakk, اَلْ <gülüyor> اَخِلَّاُ يَوْمَ اِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ O gün dünyadaki bütün dostlar o gün düşmandırlar. Artık birbirlerine düşman olmuşlar. Hiç yakın bellemiyorlar birbirlerini. Diyorlar ki, فَمَا min مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ Şimdi bizim ne bize şefaat edecek bir kimse var, ne de bize yakın bir dost var. Hiçbir şey kalmadı. Bütün yakınlık sahipleri düşmanlığa döndüler. Çünkü onlar dünyadayken günah, Cenab-ı Hak dedi ki وَتَعَوَنُوا birri الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىۜ İyilik ve takva üzere yardımlaşın. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَنْ İthm üzere, günah üzere, düşmanlık üzere, fitne fesat üzere birbirinizle yardımlaşmayın. Dolayısıyla arkadaşlığın ilkesi Allah Azze ve Celle'ye karşı sakınım olursa, yani iki kişi dost oluyorsa, bu iki kişinin dostluğu Cenab-ı Hakk'a karşı saygı üzere olursa, Allah Azze ve Celle de büyük lütufta bulundu ve o dostluğa sonsuzluk kattı. Çünkü illa'l-muttakîn, muttakiler hariç onların dostluğu devam ediyor dedi Cenab-ı Hak. Bu kadar büyük bir Cenab-ı Hak'tan Lütuf olabilir mi? Niç nitekim nice dostlar hep kalıcı dostluk ile övünürler. Dostlukların ne kadar eskiye uzandığını hep söylerler. Ve aralarından su sızmadığını, aralarından hiçbir kötü bir şeyin olamayacağını, onları hiçbir şeyin ayıramayacağını vesaire vesaire. Buna dair şiirler, yazarlar, ortamlar olur, res, e, jestler olur vesaire. Ama... Eğer ki bir arkadaşlık, eğer ki bir dostluk, eğer ki bir yakın planda ilişki Allah Azze ve Celle'ye karşı saygı üzere temellendirilmemiş ve bu saygı üzere yürütülmüyor ise çok yakın bir zaman sonra düşmanlığa dönüşecektir. O gün geldiğinde insanlar ölüp öteki tarafa geçtiklerinde bu kimseler birbirlerine, delice düşman olacaklar. Çünkü suç ortaklığının dostluğu olmaz. Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısızca yaşamış dostların bu saygısızlıkları cürümdür ve bu cürümü kolektif birlikte işlemiş olanlar, tıpkı birlikte hırsızlık yapmış olanların yakalandıktan sonra nasıl birbirlerini suçlamaları gibi onlar birbirlerini suçlarlar. Cenab-ı Hak dedi ki bir onları görsen, عند ربهم يختصمون <gülüyor> cenab-ı hakkın huzurunda birbirlerine düşmanlık ediyorlar. O ona diyor ki o beni yoldan çıkardı. O ona diyor ki o da beni o beni yoldan çıkardı. Qala <gülüyor> arkadaşı dedi ki Rabbena ma atgaytuhu Rabbimiz ben onu yoldan çıkarmadım. Velakin kana fi dalalin ba'id. Ama o sapkın azgınlık içerisindeydi. Uzak bir sapkınlık içerisindeydi. Öteki de tam tersini ona söyleyince Cenab-ı Hak dedi ki, قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّا Benim huzurumda birbirinize girmeyin. وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ Ben sizi önden uyarmıştım. لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّا وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّا وَمَا أَنَا بِظَلّٰى benim sözümde bir değişiklik yok. Nasıl uyardıysam, nasıl hatırlattıysam, nasıl herkese sorumluluğunu yaşattıysam, şimdi herkes kendi tercihlerinin karşılığını yaşayacak. Dolayısıyla arkadaş tercihtir. Kişi tercihleriyle arkadaşına kavuşur. Ya şöyle söyleyelim, kişinin tercihleri neyse arkadaşı da o olur. Kişi nasıl bir tercih üzere olursa ve nasıl bir yaklaşım üzere olursa Allah da karşısına öylesini çıkarır. Dolayısıyla biz arkadaşımızın tercihini daha onu tanımadan yapmışızdır. Cenab-ı Hak dedi ki وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Biz zalimleri birbirlerine yar ederiz, dost ederiz, arkadaş ederiz. Neden ötürü? بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Önceden yapıp ettiklerinden ötürü, önceden yapıp ettikleri, kazandıklarının sonucu olarak Allah Azze ve Celle onlara kendileri gibi zalimleri dost eder, arkadaş eder. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ <بَعْدًا> Dolayısıyla biz bazı zulümlere yönelince kazanımlarımızda Cenab-ı Hak da bize benzer kazanımlara ve yönelimlere sahip arkadaşları karşımıza çıkarır. اَتْطَيِّبَاتُ لِتْطَيِّب۪ينَ وَاتْطَيِّبُونَ لِتْطَيِّبَاتِ İyi kimseler, iyi erkekler, iyi hanımefendilere, kötü kimseler. Kötü erkekler, habis olanlar, habis olanlara. Bu hep böyle eşleştirilir. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Mümin erkekler ve kadınlar, onlar birbirleriyle dost olurlar. Münafıklar, onlar da birbirleriyle dost olurlar. Görünürde birileri birileriyle arkadaşlık ediyor, iyi kötü biri ötekini yoldan çıkarıyor gibi ortamlar olur ama asıl Cenab-ı Hakk'ın ilkesi yürür. Allah Azze ve Celle iyileri kötülere yem etmez, iyileri kötülere mağdur etmez. Dolayısıyla tercihlerimiz neticesinde arkadaşlıklarımız gelişir. Ve bu arkadaşlıklarımız sadece görünen şekliyle, biz gibi olan insanlarla da sınırlı değildir. Allah Azze ve Celle bir de bize eşlik eden, arkadaş olan, Görünmez varlıklardan, cinlerden bize karin, eşler, arkadaşlar tayin eder. Dolayısıyla Cenab-ı Hak buyurdu ki وَقَيَّدْنَا لَهُمْ Onlara belli arkadaşlar eşleştirdik. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ يَسُدُّونَهُمْ عَنِ Faziyenu lham o arkadaşlar o ve qiybna lham qurnaa faziyenu lham ma beyne aidihim ve ma xalfem وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس Bu arkadaşlar onlara yanlış şeyleri süslü gösterdiler. Bu yanımızda olup da sürekli bize konuşup duran bizim kendilerini görmediğimiz. Ama seslerini işittiğimiz, içimizde yankılanan, bizi kötülüklere teşvik eden arkadaşlar bunlar. Ayetin ifadesiyle karin yani kanka gibi, eş, yanında hep bulunan kimse. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمُ ma خَلْفَهُمْ Önden ve arkadan hep yanlış şeyleri süslü gösterip durdular. Elm tara anna ersalna eşşeyatin ala'l kafirina Cenavak biz kafirlere şeytanları gönderdik teuzuhum azza onlar onları gagalayıp durdular onlar onlara bu kötü telkinleri kötü düşünceleri onlara bırakıp durdular bu süreç nasıl gelişir aynı deminki süreçteki gibi Hiçbir zaman biz arkadaşımızın kurbanı olmayız. Arkadaşımızı önceden seçmişizdir. Çünkü Allah Azze ve Celle karşımıza kimi çıkaracağını hayatta o belirler. Hangi ortamlara, hangi muhitlere? Biz bir ortama girince tesadüfen falanca ile tanıştık. O gün o sınıfta şu kadar arkadaş vardı, bu kadar kimse vardı ama onunla karşılaştık sanırız. Halbuki niyetlerimiz... Öncüsünde Allah Azze ve Celle bizi ortamlarda öyle tesadüflerle, rastlantılarla değil, özenle ve itina ile birileriyle buluşturur. Yüzlerce kişinin, onlarla onlarca kişinin olduğu ortamlarda özenle biriyle ülfet eder, yakınlaşır, muhabbet eder ve dost oluruz. Bu süreçlerin sahne sahne önümüze açılmasında Cenab-ı Hak'ın yönetimi esastır. O yüzden Allah Azze ve Celle bizim arkadaşlarımızı da öncesinde bizim tercihlerimize bağlı olarak karşımıza çıkar. Buyurdu ki Cenab-ı Hak, who men ya şuandikri rahmani, rahmanın zikrinden yüz çeviren bir kimseye Nıkayyid lehu şeytanan. Ona bir şeytanı eşleştiririz. Fehuve lehu karin. Artık o ona arkadaş olur. Bunlar cinlerden yahut insanlardan olur. Cenabak şeyatı <gülüyor> inel, cinni vel insi. Cinlerin ve şeytanların ve insanların şeytanları. Bir kişinin öyle olur ki hem cinlerden bir şeytanı olur. Hem de insanlardan şeytanı yahut şeytanları olur. Ama bunlar kim için olur? Ayette girişte bir koşul var. وَمَنْ an عَلْذِكْرِ rahmani. Rahmanın zikrinden gözünü kaçıran kimse. Böyle yapan. Rahmanın zikri, Rahmanı hatırlatan, Allah Azze ve Celle'yi hatırlatan, onun gücünü, kudretini hatırlatan. Başta onun buyrukları ve elçisi olmak üzere ayetleri yarattığı her şey Allah azze ve celle adına okunduğunda bunların hepsi kişiyi Rahmana, onun yaratıcısına ve onun rahmetine esirgemesine ve cennetine davet eden her ifadeyle hayatta önümüze her çıktığı yerde bundan hoşlanmayıp Ucu Cenab-ı Hakk'a çıkan her yolu geri dönüp başka istikametler aradığımız zaman biz Cenab-ı Hakk'a ''Ya Rabbi bana kötü bir arkadaş gönder'' diye dua etmiş gibi oluyoruz. Biz iyisine, güzeline Allah Azze ve Celle'nin önümüze açtığı hoş olanla hüsnü kabul ile yaklaşmadığımız zaman bu kez kötüsünü Kötüsüne davetiye çıkarmış oluyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak kuluna önce iyisini sunar. Cenab-ı Hak kuluna önce rahmetini açar. Allah Azze ve Celle kuluna önce kendisini takdim eder. Kendisini tanımasını, sevmesini, saymasını. Eğer kul Allah Azze ve Celle'ye açarsa kendisini akledip, doğru davranıp, hakka, Boyun eğerse, doğrulara boyun eğerse, gerçeği fark ettikçe öğrendikçe kabul edip ikrar ederse Allah onun gibilerini etrafında yanında peydahlatır, çıkarır. Kendisi gibi olan güzel kullarla, iyi arkadaşlıklarla, iyi yolculuklarda ilerler. Ama kul bunlardan hoşnut olmaz, memnun olmaz, kendisine başka şeyler aranır ise... Allah Azze ve Celle bu kez وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِم۪ينَ بَعْدًا İşte biz zalimleri böyle birbirlerine dost ederiz. Hükmü gereği bu kez zalimleri tam da aradığı gibi olanları hayatına gönderir. وَمَنْ يَعْشُعَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ Rahman'ın zikrinden. Burada kritik, eşik, ayrıcı faktör, belirleyici unsur Allah Azze ve Celle'nin kendisidir. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan, Cenab-ı Hakk'ı anlatan, Cenab-ı Hakk'a çağıran hususlara kul yanaşırsa bu türden arkadaşları olur. Bunlardan uzak durursa şeytanlardan arkadaşları olur. Dolayısıyla bu kriteri alıp kişi kendi hayatında tesis etmeye çalıştığında... Allah azze ve Celle'nin rahmetine, Cenab-ı Hakk'ın çağrısına yakın duran kimselerle dostluğu seçtiğinde tercihini bu istikamette kullanmış olur. Ama yok, bunlardan hoşlanmaz. Kendisine Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini hatırlatan, narı uzak tutar, onlardan izole almaya çalışırsa işte belasını arayan kimse böyle olur. O artık zalimleri aranıyor demektir. Cenab-ı Hak da ona görünürde dost ama esasında düşman şeytanları gönderir. Cenab-ı Hak dedi ki: İn Şeytan a lakum aduun, fattahidu aduwa. Şeytan sizin düşmanınızdır. Onu düşman edinin. Cenab-ı Hak onun adımlarının peşine düşmeyin. Lәt tabiğu hutuati Şeytan. O gelip de yanımıza Şöyle yap, böyle yap, böyle yap diye konuşup duran ve biz o konuştukça yanlış şeyler aklımıza geliyor. Hep yanlışlar düşünüyoruz, arkadaşlıklarımız da böyle gelişti diye fark etmemize ve yol yakınken dönmemize dair içimizde beliren o rahmani sese ya uyar tövbe ile vazgeçeriz ya da bu yolculukta kötü arkadaşlar ve arkadaşlıklar ile ilişkimizi perçinleriz. Bu kolektif ilişki zamanla bizi yutabilir. Çevreyi böyle seçen bir kimse zamanla bu çevrenin kölesi haline gelebilir. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki el mar'u veya bazı rivayetlerde el raculu ala dini haliliyi kişi arkadaşının yakın arkadaşının dini üzeredir. Faliyansur, <gülüyor> ahdukom ilahmen ve khalil. Şu anda kimse, baksın ki kime arkadaşlık ediyorum, kiminle ilişkilerimi yakın tutuyorum, çünkü birazdan onun dini üzere olacaksın, birazdan onun gibi olacaksın. Bir başka rivayetten Züdd Peygamber dedi ki: "Methalul Jalisi Salih, Wal Jalisi Saw, iyi arkadaş, iyi oturup kalktığın kimseyle, kötü arkadaş." Kötü oturup kalktığın kimse kemmetheli sahibil miski ve nefihil kiri. Misk sahibi, miskçi gibiyle ile körükçü gibidir. Demir körükçüsü ona üfürürdür demiri yakıp ısıtmak için, eritmek için. Miskçi olan, misk alıp satan kimseyle oturduğunda kalktığında ya misk alırsın ya ondan sana misk bulaşır, en azından miskin kokusu gelir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iyi arkadaşta olan ilişki, kötü arkadaşta olan ilişkide o, o ateşleri yakıp dururken, o, o körüyü üfleyip dururken ya oradan bir şey sıçrar, üzerini yakar ya da elbiseni yakar ya da o pis kokusu senin üzerine siner. Dolayısıyla kişi arkadaşıyla olan ilişkisinde bulaşık, onunla ilişkili ve bir süre sonra geleceğini onunla tevhid etmiş, geleceğini onun geleceğiyle birleştirmiş bir duruma kalabilir. Dolayısıyla arkadaş ekstra basit bir konu değil, girişte söylediğimiz gibi tercihe dair bir konudur ve öyle olur ki kişinin geleceğini arkadaş veya arkadaşlıklar alıp götürebilir, kişiye irade bile bırakmayabilir. Bu anlamda ilk baştan kişinin iradesini sahiplenmesi ve Allah Azze ve Celle'nin kendisine tevdi ettiği bu iradeyi ne olursa olsun arkadaşına devretmemesi gerekir. Özellikle kötü arkadaşlıklarda iradenin devri bir yerden sonra söz konusu olur. Gözünü yum ve uçurun uçurumun köşesinde ben adımını at dedikçe at. Bakalım gerçek bir arkadaş mıyız değil miyiz? Bütün varlığını ve iradeni benim iki dudağımın arasına bırakabiliyor musun? Böyle bir arkadaşlık şeytani bir süreçte olur. Hiçbir zaman rahmani bir süreçte kişi arkadaşına iradesini tevdi etmez. Çünkü irade Allah'ın emanetidir ve kişiye özendir. Kişi o iradesini kullanmakla mükelleftir. İyi arkadaşı bile o iradeni bana devret ona diyecek ki bak bugüne kadar iyiydik, Şimdi kötü olmayalım. Senin iraden sende Allah'ın emaneti tıpkı dağlara, denizlere, yerlere, göklere sunduğunda onların kabul etmekten çekinip imtina ettikleri çok ağır bir emanet. Bununla ebedi cehennemlik yahut ebedi cehennetlik olabileceğimiz bir süreçte sahip çıkmalıyız. Sen kendi emanetini, ben kendi emanetimi yüklenmişim, birbirimize olan etkileşimimizde sadece tavsiyede bulunabiliriz, devredemeyiz birbirimize emanetimizi. Dolayısıyla biri diğerine kötü arkadaşlıkta örneği olduğunda demin bahsettik, uçurum kenarında işte ben at dersem at veya ben şu tabancayı veriyorum, bana güvenerek sık bunu kafana, mermi olmayan gelecek, bana güven arkadaşa güvenip bunu yapabilir misin yapamazsın. Kendi varlığını bütün bir bir arkadaşın diline bırakamazsın ama şeytan böylesi bir denemeyi arkadaşlığın perçinlenmesi için zaruri vehmedebilir. Veya şu şırıngayı al, sık zerket bedenine diye. Veya bu akşam çık gel benle nereye sorma. <gülüyor> Kalk gidelim dediğinde, nereye dememesini bekliyor dostunun, arkadaşının. Bu iman üzere, takva üzere ise ilk sorması gereken şey nereyedir? İyi arkadaş bile olsa çünkü iradesini başkasına tevdi edemez. Nereye gideceğiz? Şöyle şöyle salih bir iş yapmaya gideceğiz. Güzel, ben de bu salih işe katkı sunmak istiyorum. Geleyim ama mübhem bir yere, sonucuna gebe kalacağım bir yere hiçbir biçimde gidilmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi arkadaş olmaz. O Hazreti Ebu e, haydi gidiyoruz Medine, hicret ediyoruz dedi. Gidiyoruz ama nereye belirsiz, ne olacağım belli olmayan, akıbeti belirsiz, hiçbir kimse bir başka kimseye akıbeti belirsiz bir şekilde varlığını, geleceğini, hayatını ve iradesini tevdi edemez. Allah Azze ve Celle katında bundan mesul olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin atadığı bir komutan yeri gelip bir ateş yaktırdı, atın buna kendinizi dedi. Dediler ki nasıl atalım? Kendi irademizle biz bir yanlışa nasıl şey yapalım? ''E ben komutanınız değil miyim?'' dedi. Dönüp Hz. Peygamber'e sorduklarında böyle bir şeyi kabul etmedi. Dolayısıyla irademizi, arkadaşlığımız ne kadar yakınlaşırsa yakınlaşsın, dostluğumuz ne kadar ilerlerse ilerlesin, hep usul ve esas üzere Allah Azze ve Celle'nin buyrukları temelinden ayırmamalıyız teklif edilen yahut istenen yahut yapılmak istenen şey her ne olursa olsun ölçüye uygunluğunu tartmaktan vazgeçemeyiz. Söyle bakayım bana o nedir? Ölçüye uygunsa olur değilse olmaz. Çünkü Allah'ın hatırı hiçbir dostluğun gerisinde kalamaz. Biz şu kadar zaman dostuz ama şimdi bana güvenmiyorsun diye Meselenin ne olduğunu sırf Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına uygun olup olmadığını görmek üzere soran bir arkadaşına çok görüp bunu bana nasıl sorarsın diyemez kimse dememelidir. Bu şeytani bir yakınlaşma, aradaki çiti kaldır biçimindeki bir husus bu kabul edilemez dolayısıyla takva üzere olan arkadaşlıklarda Allah azze ve celle kişilere dostlarından daha yakındır. Allah azze ve celle'nin hatırı her kişiye ve sorumluluğu başta Cenab-ı Hakk'a karşıdır. Dolayısıyla şeytani arkadaşlıklarda örneklerini gördüğümüz kendi geleceklerini, varlıklarını tevdi etme biçiminin bir zaman sonra rahmani arkadaşlıklarda da kendisini göstermesi ve dostluğun Cenab-ı Hakk'ın takvasından da öte yüceltilmesi gibi bir durum olur ki hiçbir şey Allah'ın takvasından Cenab-ı Hakk'ın sevgisinden daha yüce değildir. Bütün dostluklar Allah Azze ve Celle'ye ve O'nun uğruna kurban edilmelidir. Yeri gelip 20-30-40 yıllık bir dostluk bile eğer Allah Azze ve Celle'den inhiraf eder, ayrılır ise ki bazen Eşlik bile, eşler bile eğer Allah Azze ve Celle'den bir taraf artık bağını koparmış ise burada ayrılık söz konusu olur. Çünkü Allah'ın hatırı bütün ilişki biçimlerin hepsinin üzerindedir. Olmaz ise kişi Cenab-ı Hakk'ı bırakıp ötekinin peşine takılmış olur. Böyle olursa kişi zalimleri Allah Azze ve Celle'ye tercih etmiş olur. Hiçbir arkadaşlık bu düzeyde kutsanamaz. وَمَنْ şu عَنْ دِكْرِ الرَّحْمَنِ Allah Azze ve Celle bizi arkadaşlarımız da, üzerinden de sınar. Çünkü Cenab-ı Hak buyurdu ki, وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ fitna. <فِتنى> Biz sizi birbirinize fitne ve sınav aracı kıldık. Kişi eşi üzerinden, arkadaşı üzerinden sınanır. Düne kadar hak üzere, takva üzere, iyilik üzere arkadaşlık ettiğimiz bir kimse, bir an gelip ya ben böyle bir şey yapmak istiyorum, şöyle faizli bir işim var, şöyle bir işim var, sen bu konuda bana yardımcı ol dediğinde ya ama biz bu kadar yıllık arkadaşız diye arkadaşlığını öne sürerse o da ona diyecek ki sen daha hiç arkadaşım olarak bile yokken beni annemin karnında şekillendiren, suret veren Rabbim bana senden daha yakın ve ona olan güvenim ve ümidim senden daha fazladır. Dolayısıyla ona karşı gelmeyi senin hatırın için yapamam. Ve bilecek ki bu Allah Azze ve Celle'nin bu kadar yıllık arkadaşı üzerinden kendisinin önüne çıkardığı tas tamam, çıplak bir imtihandır. Çok belirgin, net bir sınav olarak görecek ve diyecek ki hayır bunu yapmamalıyım. وَجَعَنَّا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ fitna. Bunu hiç unutmamalıyız ki hep birbirimiz için... Bir sınav aracı olabilmekteyiz. Çocuklar innemin min ezvacikum ve Çocuklardan, eşlerden de benzer sınav kişinin başına gelir. Arkadaşlarından da, dostlarından da benzer bir sınav kişinin başına gelir ve yeri gelir. Öyle bir dostluk, yılların pekiştirdiği bir dostlukta buna hayır demek o kadar zorlaşabilir ki bu öyle basit, eften püften bir sınav değil de Ömürlük bir sınav sorusu olabilir. Hani böyle gençlerin baba sınav dedikleri türden bir sınav olabilir. 20 yıl, 30 yıl böyle bir sınavın altyapısı oluşturulmuştur ve gün gelir o sınavla kişi karşı karşıya geldiğinde hayır, hiç hayır demesini bilmeyen biri bile söz konusu olan Cenab-ı Hakk'ın emri olunca söz konusu olan Allah'tan yana mı yoksa dosttan yana mı taraf? olunca Allah'tan yana taraf olabilmeyi becermelidir. Böyle bir sınavın da ebedi hayatta çok özel bir karşılığı vardır. Böyle cennettekilerin de öyle makamları, mevkileri, mertebeleri olur ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu eşikleri öyle ananın evdeki eşiği gibi değil dedi. Bu eşikler, bu aralıklar, bu kademeler olağanüstü açık araları. Cenab-ı Hak dedi ki ondur. كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بعد. Dünyada nasıl arada üstünlük farkları var? وَلَلْآخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْضِيلًا Ahiret mi? Ahiretteki derecelerin arası daha açık. Üstünlükler çok çok daha üstün birbirlerine göre. O zaman aşağıdan böyle ta yıldızlardaki nasıl... Yıldızları öyle uzak üstün görüyorsak öyle görür başka kademelerdeki kimselerin makamlarını. Belki denir ki bu kademedekiler ömürlük soruların, ömürlük baba soruların hakkını vermiş kimseler. Sizin de hayatınızda benzer bir soruyu var ettik. Siz ya ayda yılda bir oluyor diye, ayda yılda bir olan, 40 yılda bir oluyor diye 40 yılda bir olan diye hafif aldınız halbuki 40 yılda bir gelen bir sınavdı. Ömürlük sorulardan bir tanesiydi. Allah'tan yana taraf olmayı beceremeyip dostuna kul olmayı seçtin. Ve in ataatumuhum innakum le müşrikun. Onlara itaat ederseniz o zaman şirk koşmuş olursunuz dedi Cenab-ı Hak. Şeytan dedi ki, Bima أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ وَا اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي Beni şirk koşmanızı bugün artık tanımıyorum. Önceden beni şirk koşmanızı bugün artık tanımıyorum. Biz şeytan ne zaman şirk koştuk diyebilirsiniz. O da dedi ki, Cenab-ı Hak şöyle yap dediğinde ben size telkin ediyordum. Böyle yap diye Allah'ın dediğini değil benim dediğimi yapıyordunuz. İtaatiniz banaydı. Böylece Allah'a şirk koşuyordunuz. Buyruk sizin açınızdan yekpare, bütünüyle Allah'a teslimiyet üzere değil, parçalıydı. Zaman zaman veya çoğu zaman benim sözlerime uyuyordunuz. Cenab-ı Hak da ayette buyurdu ki in اَطَاعْتُمُوهُمْ Onlara itaat ederseniz اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ O zaman siz şirk koşmuş durumdasınız. Dolayısıyla ister arkadaşlarımızdan, cinler olan cinlerden olanlar olsun isterse insanlardan olanlar olsun. Bunların hepsinden Allah'a sığınmalıyız. Kul euzü bi rabbinnas melikin nas insanların rabbine, insanların sahibine min şerril vesvasil hannas الذي yevesvisu fi sudurinnas o kötü düşünceleri bırakıp duran, üfleyip duran, içimize düşürüp duran مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ister cinlerden ister insanlardan, hepsinden Ya Rabbi sana sığınıyorum diye bunlardan kurtulup ağız-ı çekmemiz lazım ve Kur'an okumamız lazım. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجابًا Sen Kur'an'ı okumaya koyulduğun vakit seninle ahirete iman etmeyenler. Bunların hepsi ahiretsiz, bunların hepsi Allah'ın vaadinden ümitsiz. O yüzden iblis kimseler bunlarla senin arana ayıran bir hicab koyarız dedi Cenab-ı Hak. Ulaşamazlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Demeli kişi hayatına, bir anına, bir zamanına değil hayatına ve şeytana ve şeytanlara ister insanlardan ister cinlerden olsun, onların peşinde düşmekten, onların esiri olmaktan kurtulabilmek için uzaklaşmalı, Rahman'ın zikrine sığınmalı. Madem ki Rahman'ın zikrinden yüz çevirince, Allah kişiyi şeytanlara mahkum ediyor. Karım da böyleydi. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri kendisine ulaşmışken bunlardan sıyrıldı. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اَلَّذ۪ي اٰتَيْنَاهُ اٰيَاتِنَا فَنْسَلَخَ minha. Kendisine ayetlerini verdiğimiz adamı anlat onlara. فَنْسَلَخَ <gülüyor> minha. Ayetlerimizden sıyrıldı. Devamı nasıl geliyor? فَاَتْبَاهُ şeytanu. Bunun üzerine şeytan onun peşine düştü. Şeytanların bize bakışları şöyle, bizi uzaktan görüyorlar. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine, Allah'a, Allah'ın çağrısına yakın durursak yanaşamıyorlar. Bizlik değil diyorlar, uzaktan uzağa yapabildikleri çengel atmalar, uğraşlar, çabalar ama bunlar zayıf, cılız, etkisiz. Biz onları aleyhimizde ne zaman etkinleştiririz? Cenab-ı Hak'tan uzaklaştığımız zaman Allah'ın çağrısından, Allah'ın vaadinden özellikle ahiret amacı ve hedefinden duygusal olarak, ümit bağı olarak ve düşünsel olarak uzaklaştıkça şeytanın kucağına düşeriz. Elm tara anna arsalna ash-shayatin al-kafirin kelime demek şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Ve men ya'shu an rahmani rahman'ın zikrinden gözünü kaçırana, nuqayyid lahu shaytanan ona şeytan arkadaş ederiz. Fehu lehu qarin o artık ona kanka olur. وَاِنَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ <مُهْتَدُونَ> Onlar onları yoldan çıkarırlar, kendilerini de biz yoldayız zannettirirler. Sanırlar ki iyi yoldayız. Çünkü onların teorileri vardır. Allah Azze ve Celle'den ve onun çağrısından uzaklaşan kimse başkasını aranmaya koyuldu mu Allah Azze ve Celle şeytanları gönderir. Çünkü o artık birinci sırada hakka burun kıvırmış, hakkı beğenmemiş. Aklettiği dost doğru olana tenezzül etmeyince Cenab-ı Hak o zaman kaygayı gönderir. Onun burnunu bulaştırmak üzere. Çünkü hakkı, güzel olanı, hoş olanı, tayyip olanı beğenmeyince pisliği istiyorum demiş oldu. O zaman şeytanlar gelip onlara kötü şeyleri Güzel sunarlar. Ve innahum leyasuddunahum anis sabeeli. Onlar da kendilerini ve hesabuna أنّهم muhtedun. Ben de bunu arıyordum der. Bak nereden çıktın karşıma? Ben de tam böyle bir şey arıyordum. Ha dinde şu da yokmuş değil mi? Ne güzel. Ha dinde bu da yokmuş değil mi? Ne güzel. Arandığı hakkı beğenmediği için hakkın tahrif edilmiş. Hakkın bozulmuş. Hakkın ne kadar yozlaştırılmış örnekleri varsa Birinci durakta şeytanın adamları olarak onlar karşısına çıkar ve onları mıknatıs gibi çekerler. Tam da ben de böyle bir şey arıyordum diye şeytan kendi teorilerini sağ cenaktan yaklaşıp bunların hepsine birinci durakta yapıştırır, içlerine düşürür, onlar da kendilerini İyi hissederler, güzel hissederler. Bu hakkı beğenmeyen kimselerin anesteziye, yanılmaya, gönüllü yanılsamaya açmaları gibidir. إِلَّا وَمَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ sadran Göğsünü küfre açmış kimse. Allah Azze ve Celle'ye ona imanı, onun elçisiyle gönderdiği dini beğenmeyip küfre yönelince, alternatife yönelince Cenab-ı Hak şeytanları gönderdi önemli onların la yısuddunahum anis sabili ve bu böyle devam eder hatta iza caana ta ki bize gelinceye kadar diyeceğine bak hatta iza caana bu dostluk bu çıkar ilişkisi bu kötülüğün paylaşıldığı, şeytanların kötülüğü belli katalizörler eşliğinde onlara yedirdiği içirdiği kendilerine hoş hissettirdiği çünkü tercihleriyle böyle yaptılar. Hakkı beğenmemenin suçlusular. Akletmemenin, aklederek doğruları beğenmemenin suçlusu bu Cenab-ı Hakk'ın sünneti. Akledip hakkı beğenmeyen kimselere vayecalurrisse alalldinela yaqil akletmeyenlere pisliği bırakır. Pisliği onların üzerlerine Cenab-ı Hak indirir. Arada gelen şeytanlar bu pisliği onlara pazarlarlar. Hatta اِذَا جَاءَنَا Ve onlar öyle kanka olur, öyle dost olur, öyle yakın olur ki hem cin olana hem bunun şeytan ins, insanlardan benzerleri etrafını kapatırlar. Bu arkadaşlık yürür gider. Nereye kadar? Cenab-ı Hak dedi ki hatta اِذَا جَاءَنَا Bize gelinceye kadar. Bize gelince dedi ki قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ Keşke benimle, senin aran doğu batı kadar uzak olsaydı. قَالَ يَا لَيْتَ بَيْن۪ي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَر۪ينَ Sen ne kötü arkadaşmışsın diye başlar husumet, düşmanlık karşılıklı. قَالَ قَر۪ينُهُ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ arkadaş dedi ki ben mi onu ondan çıkardım. Onlar birbirlerine dediler ki, بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ اَيَاتٍ Sana Allah'ın ayetleri gelmişti, sen kendin onlardan vazgeçtin, bize geldin. Şeytan onlara dedi ki, Allah size vaad etti ama siz Allah'ın vaadine tutunmadınız. O وَوَعَدْتُكُمْ Ama ben size vaad ettim. فَأَخْلَفْتُكُمْ Siz bana geldiniz, ben de sizin vaadinizi, size anlattıklarını boşa çıkardım. فَلَا تَلْهُمُونِي Şimdi beni değil, وَلُوْمُ أَنْفُسَكُمْ Kendinizi kınayın. Cenab-ı Hakk'ın vaadine burun kıvırıp, benim yalan vadime hevesle uyan sizler değil misiniz? Sırf arzularınız burada diye Cenab-ı Hakk'a akledip, doğruları aklederek görmek yerine duygularınızın ardına düştünüz. Heveslerinizin, şehvetlerinizin, tutkularınızın. Arkadaş ilişkisinde gelişen, her türlü günah şehvet boyutlu olsun ve diğer duygusal boyutlarda olsun, kendi içine çeken, kişiyi içine çeken günahın bütün örnekleriyle onu kaplayan ve sonra onda bir an gelir ki iman namına hiçbir şey bırakmayan. Dolayısıyla ilk baştan amel düzeyinde bir kere yapmaktan bir şey olmaz der. Yani bunu bir kere yaparak kâfir mi oluyorsun? Hiç mi günah işlemeyeceksin sen diye başlayan ve sonra amele alıştıran, amele alıştırdıkça madem başladın biraz yap, bir zaman sonra tövbe edersin, ileride yaşlanınca hacca gidersin şeklinde içine çeken ve sonra içine yutmak isteyen kişiye artık iman bırakmak istemeyen bir süreçte şeytan son vuruşu yapıncaya kadar Vazgeçmez ta ki imanını koparıncaya kadar. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi o bir tek kötü şeyden, o bir tek kötü işlenecek yanlıştan da uyardı. Dedi ki, بَلَا مَنْ seyi eten <سَيِّئَةً> Bir kötü iş yapan kimse. Ama eğer devamında vazgeçmez, tevbe etmez. وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَةُهُ Bu yanlışı onu bütünüyle kaplarsa, فَوْلَٰيكَ أَصْحَابُ النَّارِ işte onlar ateşin halkıdırlar. هُمْ ف۪يهَا <خَالِدُون> Onlar orada sonsuzdurlar. Cennettekilerden bir tanesi dedi ki, قَالَ inni كَانَ لِي قَرِينَ Benim dünyada bir arkadaşım vardı. يَقُولُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُسَدِّقِينَ Bana derdi ki, sende mi inanlar nardansın? yokulu ve innake leminel musaddikin E ida mitna ve kunna turaban ve a biz böyle öleceğiz toprak olacağız top kemiklerimiz vesaire toprağa karışacak ondan sonra cezalandırılacağız öyle mi derdaniye geçerdi böyle bir arkadaşım vardı bu cennettekilerin konuşması içerisinde arkadaşlarına cennetteki arkadaşlarını anlatıyor qaale biri dedi ki هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ Muttali oluyor musunuz? Bu muttali olma, bakma gibi bir şey ama özel bir bakma çeşidi. Muttali olma. O nasıl bir görüntü veya görüntüden de öte bir şey açıldıysa önlerine bakmaları için, muttali olmaları için. Fattala Bizimki baktı, فَرَآهُ O arkadaşını, o demin anlattığı kendisini, İman etmekten ötürü ayıplayan, küçümseyen arkadaşını, karin yoldaşını فَاتَّلَعَ فَرَآهُ ف۪ي سَوَٓاءِ الْجَح۪يمِ Ateşin tam ortasında gördü. Ona görmüşken dedi ki <gülüyor> in اللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَر۪ينَ Dedi ki vallahi sen neredeyse beni yoldan çıkaracaktın. Rabbim'in nimeti olmasaydı ben de senin gibi şu anda ateşin ortasında kaldırdım. Allah Azze ve Celle bize nimetini, korumasını, muhafazasını nasıl yaşatır? Buyurdu ki, فَاَعْرِضُ عَمَّنْ تَوَلّٰى an ذِكْرِنَا Bizim zikrimizden yüz çevirenlerden uzak dur. فَاَعْرِضُ <gülüyor> Uzak dur. عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ Bizim zikrimizle adamın işi yoksa Allah'ı hatırlamayı, Rahman'ı hatırlamayı, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarını bunları dile getirmeyi, yad etmeyi adam yapmıyor ise, bunlardan uzak duruyorsa sen de ondan uzaktır. فَاَعْضَ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Dünya hayatından başkasını istemiyor. Derdi dünya hayatı. Sadece dünya hayatına odaklanmış, Allah'ı, Allah'ın vaat ettiklerini hiç hatırına getirmeyen kimseden uzaktır. Çünkü ve men a'rada an Eğer sen de zikrimden uzaklaşırsan onun peşine seni de o men şu zikri rahmani nakid lehu şeytanen o şeytanlara seni de yar ederiz. Çünkü bizim sünnetimiz bu. بَعْدَ Zalimleri birbirlerine arkadaş ediyoruz. İyileri zalimlere kurban etmiyoruz demek olur. Cenab-ı Hak bunların, bunlar çok bilgece konuşurlar. Çok dünyada böyle projeleri vardır, ticari zekalar şunlar bunlar, hayatı yaşamasını vesaire bilirler. Cenab-ı Hak dedi ki ben yoksam işin içinde o adamdan uzak dur. Onun bilgisi de ona kalsın. Yalımona zahiren min alhayeti dunya, bildikleri şeyler dünyanın zahiriyle ilişkili şeyler. Vahum mani alakhirati gafilun. Onlar ahiretten gafiller. Eğer sen de ahiretten gafil olmak istiyorsan buyur devam et. Ama yok ahiretten gafil kalmamak. Benim sonsuz vadime, cennetime, sonsuz geleceğe tutunmak istiyorsan rahmetime girmek istiyorsan bundan uzak duracaksın, arayı açacaksın, uzaklaşmaya çalışacaksın. Eğer sen istikametini uzaklaşmaktan yana, kurtulmaktan yana yeter ki bana Ya Rabbi diye bir seslensen biz seni oradan çeker alırız. Allah Azze ve Celle'ye nida etsen her şey bir çağrıyla başlar, her şey Cenab-ı Hakk'a bir nida ile, bir sesleniş ile. Ben bu gidişattan hoşlanmıyorum, Yarabbi ben buradan kurtulamam, ben çıkamam, senden ola sen kurtar beni demesi kulun bir adımdır. Bu adım kara, kapkara dünyayı ap, ap ak tertemiz bir dünyaya çevirebilir. O yüzden tevbe hiç ne kadar kul günahta müsrif olursa olsun onu gün yüzüne çıkarabilir. Allah azze ve celle en dibe vurmuş olanlara bile la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ey ben diyen lazina israfu ey benim kullarım. Siz de benim kullarımsınız. Ey diye dedi benim kullarım. O dedikleri de israfu ala enfusihim. Günahta israf etmiş olanlar. Yani dibe vurmuş olanlar tabiri caizse. Onlara böyle seslendi Cenab-ı La taknatu min rahmetillah. <gülüyor> Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah hayğfirud-dunube cemi'a. Allah bütün günahları affeder. Çünkü demin bahsettiğimiz arkadaşlık ilişkisinde başlayan günah, devam eden günah, alışılan günah, kökleşen, kemikleşen günah ve günah ortamları ve ayrılamaz bir daha çıkılamaz günah moduna girer. Şeytan der ki buradan artık çıkışın yok senin. Gitsen de Allah seni bağışlayacak değil, bari buradaki arkadaşlarını kaybetme ve bununla son vuruşu kişinin Cenab-ı ümidini koparmak ister. Onu da aldı mı artık bitirmiştir. Allah Azze ve Celle de ümit bitmeden kulundan vazgeçmez. Kuluna sen benden ümidini kesmedikçe ben seni onlara bırakmam diyen Rahman ve Rahim olan Allah ile çevremiz. Arkadaşlarımız ve şeytanlar arasında kalıyoruz. Dolayısıyla hayat aslında bir arkadaşlık yolculuğu. Kulun Allah'a çağıran elçiye arkadaşlık etmesiyle alternatife tağuta çağıran şeytanlara arkadaşlık etmesi arasında gelişir. O yüzden ahirete geçip de dünyada şeytanlara arkadaşlık etmiş olanlar يَا وَاِلَتَى Cenab-ı Hak onları anlatırken onların pişmanlıklarını yanlış arkadaş seçmiş, yanlış arkadaş tercih etmiş olanları anlatırken وَيَوْمَ يَعُمْدُ الظَّالِمُ O zalim o gün alâ yedeyhi öyle ellerini parmaklarını öyle ısırır ki kendisini cezalandırıyor, dişleriyle kendisini parçalıyor, ellerini ısırarak. yaqulu ya لَيْتَنِي Der ki keşke... ''Ah keşke ben, ya leytan ittehattu ma'ar rasûli keşke ben elçiyle birlikte yol edinseydim, onunla arkadaş olsaydım, onun yolu üzere olsaydım.'' Cenab-ı Hak özenle ifadeyi elçiyle birlikte yol edinseydim dedi. Arkadaş olsaydım dese bir arkadaşı, arkadaşı aynı zamanda olanlar, fiziki beraberliklerini yaşayabilenler, Allah Azze ve Celle öyle özgün bir ifadeyle aynı zamanı paylaşmasak da aynı yolu paylaşarak. هَذِهِ سَبِيلِي Bu benim yolum. اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağırıyorum. ala بَصِيرَتٍ Basiret üzere. ana ben ve اتَّبَعَن۪ي Ve sonradan benden tabi, bana tabi olacaklar hepsi. inşallah bizleri de içine dahil edecek şekilde bir arkadaşlık ile. Bu yol, bu istikamet ve bu istikamete girenlerin zaman farkı bakmaksızın, mekan farkına bakmaksızın istikamet birliğinin bir araya getirdiği kimseler. Bu, فَاُولَٰئِكَ مَعَ النَّب۪يِّينَ وَالصَّدِّق۪ينَ Cenab-ı Hak koşulunu böyle ifade etti. وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ Rasule Kim Allah'a? Ve Resul'e itaat ederse. Ha ben Allah'a itaat ediyorum. Resul'e itaat etmiyorum diye yan çizenler ta şeytanın yoluna girenlerdir. Allah'a Allah yanlış konuşmaz. Sözü de en doğru konuşur. Allah ve men yut'ilallaha ve'r-resul. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse fa ulaike işte onlar. Şimdi bu arkadaşlık grubunu anlatacak Cenab-ı. Onlar ule Keannebi yine onlar nebilerle beraber o sıddi ve sıdıklarla beraber va şude iyi ve şehitlerle beraber o nebi yinein ve nebilerle Salihlerle beraber ouna ulekaraika ne güzel bir arkadaşlık Bu ne güzel bir buluşma Bu ne güzel bir dostluktur Allah azze ve Celle böyle bir akibeti bizlere mühendsel kılssın ama bilmeliyiz ki bu bizim tercihlerimizle gelişecek olan bir şeydir. Biz tercihimizi haktan, gerçekten aklettiğimiz doğrulardan yana kılar. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği dini, doğru olduğunu anlayıncaya deyin okur, inceler, doğru olun olduğunu anladığımızda içselleştirir, hayatımızı aksettirir isek Cenab-ı Hak bunu benzer süreçleri yaşayan dostlarla bizi bir araya getirecek, Tıpkı kâfirleri, münafıkları nasıl cehennemde topladıysa, inna Allaha, jami'ül kafirin ve münaviqin fi cehenneme jmiya müminleri de demin andığımız ayetteki gibi güzel bir arkadaşlıkla cennette toplayacaktır. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah ala'zîmi li wa lakumun isa'ir al mu'minin. Rabbana la tu'a'hdna ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمنا ما لا طاقة لنا به وعفوا لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى